Alman çift Türkiye'ye bağlandı. Alman Hemberger ailesi seyahat etmeyi çok seviyor. 25 yılda 42 ülke gezmiş ve Türkiye'yi gördükten sonra başka bir ülkeye tatile gitmemişler. Emekli öğretmen Dietmar Hemberger bunu şöyle anlatıyor. 25 yıl boyunca eşim ve 3 çocuğumla birlikte 42 ülke gezdik. 2001 yılında İstanbul'a geldik. Türkiye'ye ve Anadolu insanının sıcakkanlılığıyla misafirperverliğine hayran kaldık. Bir daha başka bir ülkeye gitmek istemedik. 9 yıldır Türkiye'yi geziyoruz. Gezilerimizde yüzlerce Türk arkadaş edindik. Onlar sayesinde Türkiye'de tatil yaparken sanki Berlin'de evimizdeymişiz gibi rahat ve huzurluyuz. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa hemen yardımımıza koşuyorlar. Dietmar Hemberger'in eşi Clementi Hemberger ise... Çok ülke gezdik ama Anadolu insanının misafirperverliği ve içten olması sebebiyle yalnızca Türkiye'ye bağlandık. İleride ailece Rize'ye taşınmayı düşünüyoruz diyor ve ekliyor. 2001 yılından 2010 yılına kadar Türkiye'de 53 yer gezdik. Yaklaşık bir ay sonra da eşimle bir Anadolu turuna katılacağız. Bu turda Konya, Isparta, Bitlis, Rize, Bodrum... Burdur, Afyonkarahisar, Manavgat, Alanya ve Finike'yi gideceğiz. Ayrıca Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir kitap yazmaya hazırlanıyoruz. Böylece Türkiye'yi başkalarına da tanıtmak istiyoruz.